Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nurdudu ve Bora Kabatepe Merhabalar, günaydın herkese. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Derneği adına ben Melek Nurdudu olarak karşınızdayım. Bugünkü konuğum Buğday Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Aslan Ünlübay. Hoş geldiniz. Evet, stüdyo konuğum kendisi. Bugünkü konumuz da e, geçtiğimiz 9 Haziran Cuma günü Bomontiada'da bir basın toplantısı da yapıldı bununla ilgili. E, Buğday Derneği'nin %100 ekolojik pazarlarda yeni bir döneme geçtiğiyle ilgili. E, buradaki üstlenilen operasyonel, operasyonel sorumluluğu e, başka bir noktaya geçirmekle evet. ilgili bir e, basın toplantısı yapıldı. Bugün de bundan bahsedelim biraz daha ayrıntısına inelim. E, bir özet gibi olsun bir yandan da basın toplantısının nasıl bir yeni dönem bu şimdi %100 ekolojik pazarlar 11. yılını tamamladı bu sene Haziran'ın 19 itibariyle 11. yılı doldu Şişli'nin. Biz aslında e, pazar projesine başladığımız zaman 40 haftalık bir e, rol model olarak başlamasını, 40. haftanın sonunda da model oluşturan ve belediyeler tarafından sorumluluğun alındığı, işte e, denetim, organizasyon ve yürütmesinin belediyeler tarafından yapıldığı bir proje hayal etmiştik. Ve bu e, projeleri her belediyede hayata geçirmeyi hedeflemiştik e, ama iş bizim umduğumuz gibi gitmedi. <gülüyor> e, mesela e, bu hafta e, 567. Şi, sini kuracağız biz Şişli'de. Gerçekten. <gülüyor> 40 haftayla yola çıktığımız e, şeyde 567. sini kuracağız. E, ama tabii her şeyin bir olgunlaşma. ...süreci var. E, tabii ki 40 hafta hiçbir zaman standartların oluşması... ...ve e, bir de devir için yeterli Yetmiyor. olmadı. <gülüyor> e, biz Buday Derneği olarak... ...pazarların denetim, organizasyon, yürütme... E, ...kısımlarında... ...özellikle operasyonel olarak çok ciddi sorumluluklar aldık. Çok ciddi emek verdik. Ama şimdi artık istiyoruz ki bu sorumluluk... Gerçek sahiplerine, belediyelerin elemanlarına, Buğday Derneği tarafından eğitilip yetiştirilecek hı hı. elemanlarına devredilsin. Operasyonel kısımda işte fiziki olarak çalışan ve emek sarf eden kişiler onlar olsun. Biz de Buğday Derneği olarak danışman pozisyonunda Danışman pozisyonuna çekilelim Ancak Yine Üzerimize düşen bütün sorumlulukları Belediye ile ve Kurmaya niyetlendiğimiz bir komisyonla Yürütelim hmm. Ee, ve bizler de Buğday Derneği olarak aslında yapmamız gereken esas işlere yönelelim. Mesela pazarlarla ilgili bir lobi oluşturma, işte hmm. tarım bakanlıklarıyla görüşme, tarım ilçelerle görüşme, diğer STK'larla iletişim kurma. Değişen işte biz pazarlar olarak hem Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na hem de Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlıyız. Değişen en ufak bir mevzuat çok ciddi anlamda hmm. bizim pazarları etkileyen ve üreticilere yeni sorumluluklar ekleyen bir hal. Hani biz e, daha böyle o kısmında artık çalışalım, çabalayalım ve pazarları daha gelişebilen, e, daha e, sağlıklı işleyebilen hale getirilelim. İşte bu sebepten dolayı operasyonel kısımdan çekilip danışman kısmına e, geçmeye niyet ettik. E, peki bu operasyonel kısım dediğini biraz daha açar mısın? Neyi kapsıyor? E, aslında... E, en temelde kapsadığı şey şu günlük denetimler hı. yani bir pazar kurulduğu zaman üreticinin işte oraya getirdiği ürünün sertifikası, fiyatları, denetimi, e, kilolu, kontrol stok takibi, hı hı. stok takibi, e, üreticiler arasındaki işte e, esnaf. Hukuku dediğimiz hmm. o pazarın düzeni, standartları, araç park edilmesi, gelen tüketicinin karşılanması ya da işte güncel olaylar tarafın olaylar neticesinde tüketicinin bize sorduğu soruların cevaplandırılması, tüketicinin sertifika üretici ürünle ilgili işte kafasındaki soru işaretlerinin ortadan kalkması gibi aslında... ...gün içerisinde yani pazarın kurulduğu günde yapılması gereken o aktif işler... Hı hı. ...bir de pazar işte artık toparlanıp işte hafta içine geçildikten sonra... ...yani o pazar dışındaki iş günlerine geçildikten sonra... Pazarda tutulan kayıtların işte e, girişlerinin yapılması bilgisayara sertifikasyon kuruluşlarıyla iletişim e, sertifikası olmayan eksik ürünlerin sertifikalarının tamamlanması işte ürünün sertifikasının süresi dolmuş mu işte üreticinin stokları dolmuş mu bu gibi e, hani günlük çok rutin işlerden çok bahsediyorum rutin evet ama çok evet. kalabalık çok evet, ciddi çok, işler çok aslında yani peki <gülüyor> yani bu... biz burada ekibi olarak şu anda ee, sırf şişli pazarı için bile Dört tane e, hatta web'i de sayarsak Beş tane eleman çalışıyoruz Ve biz buna yetişemiyoruz hmm. Bu e, hani ee, karmaşık işleri ama aslında hani en elzem dediğimiz evet. bu işler yapılmazsa da pazar ilerlemiyor denetim olmuyor çünkü çok da hani ciddi bir göz gerektiriyor yani bu işi yapmak çünkü siz bir tezgaha baktığınız zaman adamın kayısısı var ama kayısı çekirdeğinin ürün sertifikası yok mesela yani. Evet. çünkü o. o işlenmiş bir ürün oluyor hani bu göze sahip olmak da aslında çok yıllarla çok olabiliyor ciddi evet, yani. çok ciddi bir deneyim yani 11 yıldır 2006'da ilk değil evet. mi kuruldu yani bir yandan da ekolojik tarımın yaygınlaşmasıyla ilgili çok ciddi... Yani öncü buğday derneği. Ve bununla ilgili de hani dediğin gibi 40 hafta şeyiyle <gülüyor> başlayıp şimdi kaçıncı? 567. <gülüyor> <demiştim? 360 gülüyor> <gülüyor> o gelişim nasıl yani bir de bu halde hani çok fazla yetişemediğiniz versiyonda aslında evet. bu böyle bir gelişim söz konusu. Şu an belki çok daha ciddi bir fırlama, ciddi bir e, yenilik <gülüyor> olduğunu düşünüyorum ben de. Ya aslında şöyle... E... Bir kere iş çok... E çok güzel, manevi olarak çok tatmin edici. Eğer kendisi yani hani fayda sağlamak istiyorsanız ama bir o kadar da yıpratıcı ve yorucu. Çünkü sürekli insanlarla hem üretici, hem tüketici, hem belediye, sürekli insanlarla iletişim içerisinde Hı -hı. olduğunuz için aynı anda hiç kimseyi memnun etmeniz mümkün, mümkün değil. değil. Tabii. Bunun ayrı bir şeyi var zaten. Yani hayattan öğrendiğimiz ders <gülüyor> aynı anda hiç kimse memnun olamaz. Bunu öğrenmeliyiz. Ama hani en şey seviyede tutmak konu. Hani herkese hoş tutma Hı -hı. hali. Bir de denetimi hakkıyla yapıyor olma hali bizi çok e, şey yapıyor. Çünkü e, bu belki sadece Türkiye'ye mahsus bir şey bilmiyorum ama biz çok, kural ve kaidelere çok itaat etmeyen bir toplumuz. Evet, evet. Yani tamam işte olur ya tamam. Hallederiz. Ha, hallederiz, evet. hallederiz yani şu, şu hani evraktaki o kesinlik ve netlik Bak sertifikanın süresi dolmuş ya da işte dolmak üzere hali hep böyle bir esnetilmiş hı hı. E, bizde. Ama e, ne yapıyoruz biz e, kesinlikle ve kesinlikle en başından bu yana kesin ve e, net kurallarla sertifika yoksa satış yok. Süresi mi doldu bekleyeceksin e, ama tabii üreticiyi de mağdur etmeden. Hı hı. E, bu arada tabii belediyelere de bir uzun bir süre ne yaptığımızı gerçekten anlatmak. anlatmak da çok zor oldu. Ya siz burada pazar kuruyorsunuz ama ne yapıyorsunuz yani? Sürekli insanlar evet, çalışıyor ha. bir şey e, bakan. Ya da mesela yani şey. buğdayın bunu bir çıkar e, elde yani çıkarı olmadan yapıyor olmasına da inanmak çok zor oldu. Yani siz burada pazar kuruyorsunuz ama. O fiyatlar niye yani? pahalı yani. sanıyorsunuz? <gülüyor> Fiyat, <gülüyor> yani. Fiyat mesela fiyatlar konusunda mesela üreticiyi ikna etmek çok zor bir şey. Çünkü her üretici ürettiği ürünü eee doğal olarak altın değerinde hmm. şey yapıyor düşünüyor. Tabii bir de hani ilk yıllardan bu yıllara kadar ürün çeşitliliği de çok az. Yani ilk e, kurulduğumuz yıl e, pazar 25 kilo fasulye geliyorsa şimdi 2 e, ton geliyor ama Tabii. hani e, üretici şunu e, düşünmüyor. 25 kiloyken de altında yerindeydi. Şu Tabii, anda da altında evet. yerinde. Çünkü çok zor üretiyor. Hı -hı. Çünkü emeğe dayalı bir sistem. E, hani yaşadığımız sıkıntılar çok fazla ama dediğim gibi yani 11 yılda biz e, şu anda ciddi anlamda oturtmuş durumdayız denetimi, organizasyonu, yürütmeyi, belediyelerle olan ilişkileri, tüketiciyle olan ilişkileri. E, ve şimdi artık bu hani bir paket halinde belediyeler, gerçek sorumluluk sahiplerine devredilebilir, işletilebilir. E, tabii buğday derneğinin sürekli denetimiyle. Hı -hı. Peki belediyedeki dedin ya hani bir eğitim süreci olacak Hı -hı. tabii ki diye. Bu tabii. eğitim süreci başladımış e, mıydı e, ya da şimdi mi başladı? Şu anda başlamadı aslında. Hı -hı. Şimdi bazı belediyelerde e, mesela Kartal Belediyesi'nde bizim e, en başından beri belediyeden e, belediye tarafından bize verilmiş iki tane e, çalışanımız var zaten. Ya yani onlar Hı -hı. belediye elemanı ama her pazar e, Kartal Pazarı'na gelip çalışıyorlar. Mesela bu bizim e, arayıp da bulamadığımız Çok şey. İşte her belediyede bunu sağlamaya çalışıyoruz. Hmm. Ee, i̇şte küçük çekmece belediyesinde ara ara değişse de eleman desteği alabiliyoruz. Ama işte Şişli'de henüz hiç bu desteği alamadık. Ki Şişli de epey büyük bir Çok büyük pazar, yani pazar. En evet, yani en büyük biri. bir Türkiye'nin ilk organik evet. pazarı. Ee, mesela şimdi hani Şişli'de de e, Şişli işte Bakırköy e, ve Beylik düzünde de aldığımız zaman ve yavaş yavaş biz de böyle bir adım Geride Hı. durup hem o e, elemanların eğitimi hem onların üstten denetlenmesini sağladığımız zaman aslında oturacak ve e, gerçekten işleyebiliyor kıvama gelecek. Evet çok önemli bir şey tabii Hı -hı. ki o zaman e, aslında bu geçişte yavaş yavaş evet. sağlanacak bir tabii. geçiş böyle çat diye bir zaten 11 Yok, yıllık deneyimin <gülüyor> bir yanda. E, bu arada bir pazarları tekrar sayabilir misin? E, cuma günleri Bakırköy'de, Hı -hı. cumartesi günleri Şişli ve Beylikdüzü'nde. Pazar günleri de Kartal ve Küçükçekmeci'de. Güzel. Evet. <gülüyor> Buradan <gülüyor> insanları da duyuralım. Bu arada bazı yani oradan hani sosyal medyada bazen duyuyoruz organik pazar adı altında Hı -hı. bir takım pazarlar çıkıyor. Hı -hı. Onlarla buğdayın bir e, alakası. Yani bu az önce saydıklarımın dışında bir de Kayseri'de ve İzmit'te bizim e, danışmanlık verdiğimiz tam bu hayal ettiğimiz şeyi yaptığımız iki pazarımız daha var. Ama bunlar dışında e, kurulan diğer pazarlar. bu derneği tarafından denetlenmiyor ve organizasyonu yapılmıyor. Hı -hı. Ama hani e, başka der, dernekler tarafından, kurulan dernekler tarafından yürütüyor. Mesela Kadıköy'de bir pazar var. Her çarşamba kuruluyor. Ama Buğday Derneği'nin denetiminde değil. Ee, Zeytinburnu'nda vardı, kapandı. Ee, o da Buğday Derneği'nin denetiminde değildi. Hı. Var yani İstanbul'un çeşitli yerlerinde kurulan pazarlar var. İyi bakmak, araştırmak her Tabii zaman ki. olduğu gibi hı hı. ona göre alışveriş yapmak gerekiyor. Peki e, bu yeni dönem projelerle ilgili birazcık ekolojik pazarlar bünyesinde hı hı. E, konuşursak neler bekliyor bizi? Şimdi biz... E, Ta, e, hedeflediğimiz tarih 2017'nin Eylül sonu gibi artık bu hayal ettiğimiz şeyi hayata geçirmiş olmak istiyoruz. E, ve bunu artık yavaş yavaş hayata geçirdiğimiz zaman her şey yavaş yavaş oturuyor. Evet devam ediyor. işliyor hı hı. kendi başına dedikten sonra biz e, şunu hedefliyoruz. Pazar alanlarında Buğday Derneği ve belediyelerle birlikte aslında daha fazla etkinlik, daha fazla faaliyet. Yani biz e, pazarlar kurulduğundan beri aslında en çok yap ...istediğimiz şeylerden bir tanesi... ...ki yapıyorduk da ama çok eksik... Ee, ...pazarda atölyeler yapıyorduk... Mesela hmm. ...temizlik atölyesi yapıyorduk... İşte, e, ...kırmızı solucan... ...tohum atölyesi yapıyorduk... ...sohbetler yapıyorduk, kitap günleri... ...ekolojik kitap günleri yaptık... ...hani bu tip şeyler çocuklara özel etkinlikler... ...çünkü pazar yapıyorduk. sadece aslında parayı verip de... E, ürünü aldığın bir evet. yer değil... ...çok sosyal ve toplumsal bir anlamı da var... ...evet ya yani zaten pazar projesinin... ...en böyle... E, temel hedeflerinden bir tanesi de e, sosyal bir alan yaratmak hani şöyle düşünelim bir alışveriş merkezine giriyorsunuz ve bütün gününüzü orada geçiriyorsunuz çocuğunuzla iyi vakit geçirdiğiniz hı hı. İşte sinemaya gidiyorsunuz işte çocuğa oyuncak oynanan bir yere giriyorsunuz kitapçıya giriyorsunuz ama bütün alanınızı ya bütün gününüzü o alanda geçiriyorsunuz para da harcıyorsunuz ve çıkıyorsunuz ve kaliteli zaman geçirdiğinizi düşünüyorsunuz evet. güneşi bile görmeden <gülüyor> <k> <gülüyor> orada küçük bir etkisiyle. şey yapayım biz pazarı da öyle hayal ediyorduk aslında yani insanların bir araya gelip bilgi alışverişi yaptığı, sohbet ettiği, vakit geçirdiği ve belki de bütün gününü geçirdiği bir sosyal alan. Ee, ve bu sebepten dolayı pazar ilk kurulduğunda mesela bizim bir ahşap oyuncak standımız vardı. Aileler çocuklarını bırakıyordu oraya. Çocuklar orada oyun oynuyorlardı. Kilden, çamurdan işte e, şekiller yapıyorlardı. Başlarında bir şey de oluyordu, öğretmen de oluyordu. Hı. Anneler alışveriş yapıyordu, kahvaltılarını ediyorlardı, sohbet ediyorlardı. Ve akşama sabah gelip akşama kadar kalan tüketicilerimiz oluyordu. Biz hep bunu hayal ettik ve... O, süre, o zaman zarfı içerisinde bir de bir yerde böyle küçük bir söyleşi. Çiftçilerle böyle köy kahvesi sohbeti hmm. üreticilerle. Bir yerde bir kitap sohbeti gibi. Hani günü şenlendirecek bir panayır yeri gibi. Ama maalesef işte biz bu operasyonel işleri yetiştirmeye çalışma çabasından bu kısmı atladık. Hmm. Ee, bu kısmı atladığımız için mesela biz Eylül'den sonra bu kısmı hareketlendirmek istiyoruz. Ve biz gerçekten hani... Ee, orada insanların gelip bütün gün keyifli vakit geçireceği hatta tüketicilerden de öneri gelebilir yani ne görmek istiyorlar mesela orada. Ee, evet, üreticiler öyle. mesela ne görmek isterler orada? Bir tüketici oraya gelsin ve bütün gün vakit geçirsin ve orada ne yapmak ister? Biz fikirle de çok açığız. Evet hani. bunu da duyurmuş <gülüyor> olalım. <gülüyor> ne görmek isterler? Ben çok merak ediyorum. Yani ne yaşamak isterler orada? Çünkü sadece kahvaltı et, çocuğu bırak gez değil de Hı -hı. biz ne yapsak acaba hani e, daha da şey yapmış oluruz. Bizim aklımızda var gerçi çok fazla fikir ama isteriz yani tüketicilerle evet, evet. paylaşsın bunu. Dediğin çok doğru bir de yani ben e, kendi annem babamdan da biliyorum. Hı -hı. Böyle bir şey oluyor mesela işte pazar günü onlar Kartal'da oturuyorlar. Hı hı. Hani pazar günü pazar günümüz yani e. hani o güne başka hiçbir şey konmuyor. Hani eşe dosta da hani şu gün bir etkinlik yapalım hani yok tam bizim evet. pazar günü işte oradan <gülüyor> e, bir takım işte insanlarla sohbetler oluyor sürekli hı hı. o insanlarla aynı zamanda işte sosyal medyadan da zaten iletişimdeler falan. E, yani o çok güzel Bahsettiğin evet, çok önemli çok bir şey. çok kıymetli. Yani zaten üreticinin tezgahın başında oluyor olması otomatikman o sohbeti doğuruyor. Evet. Yani, onun için hani e, işte e, sizin annenizin ve babanızın pazar gününü ona ayırı olmasının artık altı daha doldurulur bir şey haline Mesela, Evet hı hı. sohbet tamam hı hı. ama bir şey daha ve başka bir şey daha neyle biz e, şey yapabiliriz canlandırabiliriz neyle daha aktif e, daha da böyle kıymetli hale getirebiliriz orada bulunma halini şimdi onun için çabalayacağız. Evet, bununla ilgili bir öz belki Tabii. yapıp Hı -hı. eksikleri saptayıp. Ee, bununla ilgili bir adıma geçmek adım atmak çok önemli bir yandan da e, İstanbul ve diğer şehirlerde çok daha fazla şurada organik pazar olacak hmm. mı açılacak hmm. mı gibi istekler var ee, yani organik pazar kurmak aslında çok e... Eşakatli hmm. bir şey. Çünkü belirli standartların olması lazım. Mesela otopark probleminin hiç olmaması lazım. Evet. E, belediyenin bize verdiği... ...pazar alanının hem pazar alanı olarak... ...kabul edilmiş olması lazım. Hem üstünün kapalı olması lazım. Evet biz şu anda hani... Bir de organik pazar için belediyenin talepte bulunması lazım. Yani biz buğday derneği olarak gidip... Gitmiyorsun. Yok evet. gitmiyoruz. Biz Hı. belediyelere gidip biz pazar kurabiliriz demiyoruz. Belediyenin talep etmesi ve onun üzerine projeyi olgunlaştırarak belediyeye sunmamız gerekiyor. Şu anda da birkaç görüşmemiz devam ediyor. Ama zaten Türkiye'deki organik tarım üretimi şu anda mesela İstanbul'da her semtte bir pazara Hı -hı. asla müsait evet. değil. Daha gerçekçi olmak gerekirse hani... Avrupa ve Anadolu yakası diye ikiye bölersek İstanbul'u, Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında üçer, belki dörder pazar kafi gelecektir. <gülüyor> e, belediyelerden talep gelirse de biz reddetmiyoruz olabileceği şekilde. Kuruyoruz pazarları. Belediyeden nasıl talep gelebilir? Şöyle mesela belediye arıyor diyor ki biz kendi belediyemiz sınırlarında bir e, pazar kurmak istiyoruz. Zaten artık pazar projesinden sonra yerel yönetimlerin organik pazarının olması bir ayrıcalık. Evet. E, yeni çıkan yönetmeliğe göre de her e, belediyenin bir organik pazarının olması e, konuldu şeye. Yani her hmm. belediyenin bir organik pazar olsun hmm. diyorlar. <gülüyor> Ee, i̇şte şimdi hani ve diyor ki bize ben e, halkıma daha iyi hizmet vermek istiyorum organik pazar kurmak. Halktan aslında çok talep evet, geliyor aslında. biliyor musunuz? <gülüyor> Mavi masa dedikleri o şeye <gülüyor> halk sürekli biz bir organik pazar istiyoruz belediye. Onun, onun doğrultusunda da işte belediyeler bize başlıyorlar biz de projeyi sunuyoruz. İşte bu adımdan sonra biz projeyi hep danışmanlık üzerinden sunacağız. <gülüyor> yani asla hani tamam biz başlatalım siz sonra bizden e, danışmanlık biz pozisyonuna sokun demeyeceğiz de. Bundan sonrasında hep danışman gibi yani belediyelerin elemanlarını eğiteceğiz ve paket halinde diyeceğiz ki evet bu proje budur. Bunları karşılayabiliyorsanız kurabiliriz. Evet ve bu bu yeni bahsedilen ve bahsettiğimiz yeni dönemin de aslında hiçbir dezavantajının olmadığı aksine yararının olduğu çok Kesinlikle. aşikar yani hani Danışman pozisyonunda olmak demek olaylardan uzak kalmak demek ki değil bunu aslında. da söylemek lazım. Zaten biz çok uzunca bir süre yine belediyelerde pazarlara katılıp buğday derneği olarak orada olduğumuzu göstereceğiz. Z aynı zamanda tüketicinin ve üreticinin her an ulaşabileceği pozisyonda olacağız. Yani o konuda hiç endişelenmemiz. Yani muha muhatap yine buğday derneği öyle, her koşulda evet, evet. bir geri adım Hı -hı. atma hali yok. Ee, çok yani... ...heyecan verici <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Herkese hayırlı olur inşallah ama olacak yani bence olacak ve daha da güzel şeyler doğuracak. Evet biz de öyle düşünüyoruz. Hiç korkulacak hiçbir şey de yok. Kafaları da zor işaretleri olmasın. Peki yani organik pazarlar dışında... ...daha doğrusu organik pazarlardaki, ekolojik pazarlardaki etkinlikler Hı -hı. dışında... ...hani yayma çabasıyla ilgili dedin Hı -hı. olabildiğince belediyelerden şey Tabii. geliyor... ...bununla ilgili belediyelere aslında... ...ve daha öncesinde de halka evet. e, bir duyuru yapmak <gülüyor> evet, gerekiyor... Evet, evet. E, ...yani bazen çünkü neden açmıyorsunuz gibi Hı -hı. bir şeyle de karşılaşılıyor... ...yani... ...tabii yani neden büyük... açmıyorsunuz değil... ...yani Hı -hı. direkt belediyelere gidip neden bizim bir organik pazarımız yok... ...belediye sınırları içerisinde... Yani ...belediye buna neden e, kıymet vermiyor... ...ya da niye böyle bir proje başlatmıyor... ...deyip belediyeye... E, ...gidilmesi gerekiyor... Hı hı. ...belediyelerden talep geldiği sürece... ...Buday Derneği eğer uygun ise... Hı hı. E, ...yer, standartlar... E, ...biz hani pazar şeyinde... ...bir sıkıntı yok kurulmasında... <gülüyor> ee, evet... ya ...Leyla bir de şey yani programı da... ...bitirmeden hı hı. hemen böyle kısaca... E, ...kriterlerle ilgili... ...bir bahsedebilir misin... Yani, yani üreticilerin ürünleriyle ilgili o konulan kur hmm. net kuralları neler evet. kapsıyor? Ee, pazarda var olan e, üreticiler e, hiçbir şekilde sertifikası olmayan bir ürün getiremezler. E, zaten sertifikasyon kuruluşları üreticileri e, her mevsim geçişinde denetiliyorlar. Yani her yeni ürün çıkacağı zaman denetiliyorlar. E, zaten artık master sertifikaya yani genel olarak tarlaya ve ürünlere alınan sertifikanın dışında... Ürünler hasat edildiği anda e, hazırlanan bir ürün sertifikası var. Mesela ürün sertifikası olmadan ürün satışı yapmıyoruz. Hmm. Evet adamın kirazı var. Hmm. Ama kiraz döneminde sertifikasyon kuruluşunun oraya gidip... O kirazı denetleyip gördüğüne dair bir ürün sertifikası düzenlemesi gerekiyor. Yani bu da master sertifikayı denetleyen bir mekanizma aslında. Mesela o ürün sertifikası olmadan biz satışa izin vermiyoruz. Kesinlikle. O ürün sertifikasında bir süresi var. Her zaman kontrol ediyoruz. Stok takiplerini her zaman kontrol ediyoruz. Yani üreticinin bir ton domatesi varsa bir ton 100 kilo olduğunda biz hemen... Diyoruz Hidale. ki senin domatesi bitti. Ya yeni bir ürün sertifikası getireceksin hasat ettiğini gösteren ya da satışını durduracağız. Ee, hiçbir zaman sertifikada olmayan ürünü bazen şöyle bir şey olabiliyor mesela. Semizotunu yazmayı unutuyor sertifikasyon hı. kuruluşuna yazdırmayı unutuyor. Semizotun da çok yabani bir şey ve her yerde yetişiyor. Hı hı. Ama mesela biz orada müsamaha göstermiyoruz. Çünkü... ...unutmayacaktı. Yani o kurala uymak zorundasın. Tabii. şimdi bir tüketici gelse... ...ya da tarım ilçeden bir denetimci gelse... ...dese ki semizotunu sattırıyorsunuz ama sertifikada göremedim. E, Güven dediğimiz şey... ...göreceli bir kavram. Yani bana göre güvenilir olan şey... ...size göre güvenilir Hı -hı. olamaz. Hı -hı. İşte bu sebepten dolayı biz sertifika... Mali belge fatura irsaliye ürün sertifikası olmadan ürün satışına izin vermiyoruz. Denetimlerimiz sadece pazar alanlarında bitmiyor. Pazarlar kapandıktan sonra da yani bittikten sonra da hafta içi sürekli bu üreticilerin evrak takip işleriyle uğraşıyoruz. Evet, evet. Ve sürekli sertifikasyon kuruluşlarıyla iletişim halindeyiz. Evet. E, ya yani Denetim elimizden geldiğince... Sıkı takip ediyoruz ve hani bundan sonraki dönemde de böyle olacak. Evet, bununla ilgili hiçbir değişiklik yok <gülüyor> evet, yani. Bir şey evet, da, daha da gelişerek Tabii. artacak belki de diyebiliriz. Ee, çok teşekkür ederim ben bu teşekkür bilgilendirme ederim. için. Ee, Buğday Derneği %100 ekolojik pazarların yeni döneme geçme kararı ile ilgili konuştuk. <gülüyor> ee, yönetim Kurulu Başkanımız Leyla Aslan Ünlübay'la. Ee, o zaman görelim. <gülüyor> Bir evet, sonraki gerelim. gelişmeleri hevesle Bu takip edelim. Bu süreçte de e, organik pazarlardaki buğday tezgahlarına gelip e, kafalarındaki her türlü sorunun cevabını da alabilirler. Hı -hı, bilgi alabilirler. Hı -hı. E, sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Evet. Her zaman iletişime geçebilirsiniz diyelim. E, Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programındaydık. E, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tohumdan <gülüyor> Hasada Ekolojik Yaşam